Muhterem ve değerli kardeşlerim Burada bulunduğumuz müddet içerisinde ee, Yüce Rabbimizin kitabından bir surenin tefsirini yapmaya çalışacağız Bu belki 4 ders belki 5 ders olarak sürebilir Bu tefsirde takip edeceğimiz metot ayetin ayetle tefsiri ayetin sahih hadisle tefsiri ayetin yine sahabeden gelen kavillerle tabiinden gelen kavillerle tefsiri bu sure Hucurat suresi bu sure birçok yönlendirmeler içine almada bir içine almakta akaide dair akaidin ıslahına dair Adabın düzeltilmesine dair ahlakın ve muamelelerin e, ıslahına dair nefsin tehzibine nefsin teskiyesine dair ve takvanın e, imanın takvasına imanın takviyesine dair imanın kuvvetlendirilmesine dair birçok meseleleri içine alan bir sure ayrıca bu surede Görgü kuralları var. Peygambere sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanların birbirlerine olan nasıl nasıl davranmaları gerektiğine dair bir takım yönlendirmeler var. Ee, yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. Âudzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ Önce kısaca meal olarak vereceğim. Daha sonra bunları detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Ey iman edenler Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyin. Ey iman edenler Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah'ın işitendir ve bilendir. Ya eyühellezine amenu la terfau aswatekum nabi an la birbirinize evet yine yüce Rabbimiz ey iman edenler diye başlıyor. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin diyor. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan, hissetmeden amelleriniz boşa giderir. İnnelledine <gülüyor> ya buddun asvatuhum inda rasulillah. Ulaiha'llezina imtahana Allahu kulubuhum bi't takwa. Kulobağumun takva, ve ecr azim. Allah Resulünün huzurunda seslerini kısanlar, alçaltanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır der yüce Rabbimiz ve devam eder: İnnellediğine yunaduke min varai hucurat o hücrelerin o odaların arkasından sana seslenenler var ya ekseruhum la onların çoğu akıl ermez aklı ermez kimselerdir velau ennahum sabaru hatta tahraca ilehim sen onlara çıkana kadar sabretselerdi lekana hayran onlar için daha hayırlıydı vallahu gafurul rahim Allah Teala çok bağışlayan ve çok esirleyendir Evet kardeşlerim Hucurat suresinde birçok adab var. Bu sure birçok adabı içermiştir. İlk önce Allah ile olan adab gelir. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne illahi ve rasulihi ve tekullaha innallaha semihun alim. Ey iman edenler Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah bilendir ve işitendir. Dolayısıyla Allah'ın sözünü bilmeden bir söz söylemeyiz. Allah'ın sözünü bilmeden bir söz söylemeyiz. O konu hakkında Allah'ın bir hükmü var mı, yok mu, bunu bilmeden bir söz söylemeyiz. Ve Allah'ın Hükmünü bilmeden hüküm de vermeyiz. Herhangi bir mesele hakkında, karşı karşıya kaldığımız herhangi bir konu hakkında. Evet, bir başka adap da var. Yine Allah Allahu Teala ile olan bu adapta Vettekullah demekte. Yani yüce Rabbimizden korkmalıyız. Yüce Rabbimizden titremeliyiz. Onun korkusuyla titremeliyiz azabın azabından haşyet duymalıyız ve dolayısıyla günahlarından da uzak durmalıyız. Evet Allah ile olan birçok adab var. Bu ayeti kerime de bu hadis bu e, surede bunlardan bir tanesi de kul e tuallimunallaha bidinikum. Evet. Peki siz Allah'a dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Çünkü Yüce Rabbimiz e, bizleri nefislerimizden daha iyi bilendir. Ondan dolayı, imanlarımızdan dolayı Yüce Rabbimize minnette bulunmamamız gerekir. Onun önünde nefislerimizi de teskiye etmememiz gerekir. Amellerimizle, yaptığımız ibadetlerle Yüce Rabbimizin karşısında gururlanmamamız gerekir. Evet, bir başka adap Allah azze ve celle ile olan bir başka adam. Vallahu basirun bima ta'melun. Ta Allah Teala basırdır, görendir. Neyi? Bima sizin yapmakta olduklarınızı görendir diyor. Ne vardır burada kardeşlerim? Burada Allah Teala'nın murakabesine bizi teşvik ediyor. Yani yüce Rabbimizin kontrolü altındayız. Yüce Rabbimizin gözetimi altındayız. Sır ve alaniyette. Gizlide de ve açıkta. Dolayısıyla niyetlerin tahsihi gerekir. Yani düzeltilmesi, ıslahı, tahsis edilmesi, edilmesi gerekir. Amellerin Yüce Rabbin Azze ve Celle'nin rızası için yapılması gerekir. Evet. Ve bu ayeti kerime Yüce Rabbimizin bize olan fazbu keremini hatırlatmakta. O bize, o bizi imana hidayet etti imana hidayet etti ve bizlere imanı sevdirdi kalplerimize ve kalplerimizde onu güzelleştirdi ve süsledi ve bizlere küfrü fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi bu surede kardeşlerim yine Allah Resulü ile olan adaplar söz konusu Bunlardan bir tanesi o Resul'ün emrinin önüne başka bir şey geçirmeyiz. Evet. Onun sünnetinin üzerinde de başka bir sünnet görmeyiz. Onun sesinin üzerine de seslerimizi çıkarmayız. Ve onun şeriatının önüne de başka bir şeriat getirmeyiz. Evet Allah Resulü ile olan bir başka e, adab وَلَا تَجْهَرُوا bil بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ Birbirinizi çağırdığınız gibi birbirinize seslerinizi yükselttiğiniz gibi Allah Resulüne yüksek sesle bağırmayın der Yüce Rabbimiz. Evet. Yine bir başka adab başa katma. İslam'a girdiğimizden dolayı Allah Resulüne böyle bir minnette bulunamayız. Ona karşı olan vazifemiz nedir? Onu övmektir. Ona salat ve selam getirmektir. Onun sünnetine tabi olmaktır. Hidayetinin arkasından gitmektir. Ve onun için Yüce Rabbimizden o en âlâ dereceyi, en faziletli makamı Yüce Rabbimizden onun için istemektir. Çünkü Yüce Rabbimiz hidayetimiz için onu sebep kılmıştır değil mi? Evet bu surede insanlar ile olan adaplar da var. Bunlardan bir tanesi konuşma adabı kardeşlerim. Ee, mesela birisiyle konuşacağız. Birisiyle konuşmak istediğimizde güzel bir hitapla başlamayı Yüce Rabbimiz burada bize öğretiyor ee, o kişinin kalbini bize doğru yönlendirecek şekilde bir uslupla yaklaşmamız gerekiyor ta ki gönlünü bize dönsün kalbiyle bize yönelsin yüzüyle bize baksın gönlünü kalbini her şeyini bize atsın. değil mi? Yüce Rabbimiz nereden bunu çıkartıyoruz? Diyor. Ey iman edenler diyerekten bizi kendisine doğru celbediyor. Ve bizim de kulaklarımız açılıyor, gözlerimiz açılıyor, gönlümüz açılıyor, kalbimiz açılıyor ve Yüce Rabbimizin bizlere e, vermek istediği o yönlendirmeyi, o emri almada mustahidiz, hazırız. Her yönüyle hazırız. Evet bu ayeti kerimede daha birçok adaplar var. Evet bunlardan bir tanesi yine insanlar ile olan adaplardan bir tanesi insanlarla alay edilmemesi gerekir. Onlarla dalga geçilmemesi gerekir. Ve onların sevmediği lakaplarla onları da anmamamız, onları, onlara da onlara nidada bulunmamamız gerekir kardeşlerim. Yine insanlarla olan bir başka adaplar falan azgınlırın su kötü zan beslememiz beslemememiz gerekmekte. Wala teteccesse aleyhim onların gizli hallerini, durumlarını araştırıp bunları ortaya çıkarmamamız gerekmekte. Buna tecessüs denmekte ve onların غıyabında konuşmamak gerekmekte. Yani arkalarından konuşmamak gerekmekte. Yine yani insanlar ile olan azaplardan bir tanesi onlardan salih olanların ee, salih olanları saygıyla e, saygı beslemek ve haklarını bilmek gerekmekte. Cahillerinin öğretilmesi gerekmekte. Zalimlerine de dur denmesi gerekmekte. Mazlumlarına yardım edilmesi gerekmekte ve mazlumlarla, garibanlarla evet onlarla dalga geçilmemesi gerekmekte. Bu ayet-i kerimede yine nefis ile olan Adaplar söz konusu Evet bunların başında Nefsimizi teskiye etmememiz Gerekmekte Nefsimizi tezkiye edip göklere Çıkarmamamız gerekmekte Aynı şekilde nefsimizi Evet layık olmayan Derecelere de indirmememiz gerekmekte Evet Yine Nefsi burada Nefis ile olan başka bir adap Başa kalkmadan minnet Altında bırakmadan nefsin yasaklanması gerekmekte kardeşlerim. Bir iyilik yaptıktan sonra, bir hasenat yaptıktan sonra ve nefsin alıştırılması gerekiyor. Neye? Bir başka adap olarak hazır edilmesi gerekiyor. Haberlerin tesebbütünde, haberlerin sabitliği, yani haberlerin araştırılmasında nefsi hazır etmek gerekiyor. Gelen her haberi almamak gerekiyor. Çünkü bu e, surede ee, ileride gelecek belki ikinci belki üçüncü dersimizde gelecek ve teenni yani acele etmemek yavaş araştırdıktan sonra ve teenni minarrahman diyor değil mi hadiste acele etmemek ha? teenni sabit olduğunu bildikten sonra hareket edip acele etmeden hüküm vermek. Etenni'nin Rahman'dan, ulgale'nin şeytan. Acele şeytandan. Evet. Nefis ile olan başka bir ada, onun nefsin alıştırılması gerekiyor. Hayra alıştırılması gerekiyor. Hasenata alıştırılması gerekiyor. İyile alıştırılması gerekiyor. Ve buna teşvik edilmesi gerekiyor nefsin. Kötü zandan da nefsi kaçındırmak gerekiyor. Kötü zan. Su izzan diyoruz ona biz değil mi? Evet, nefis ile olan başka bir adab, hakkı söylemeye nefsi eğitmek gerekiyor kardeşlerim. Hakkı söylemeye nefsin eğitilmesi gerekir. Evet, yine nefis ile olan bir başka adab, bu surenin genelinde, geneline baktığımız zaman biz bu adab kurallarını çıkartıyoruz. <Sessizlik> Nefisten o şek ve şüpheyi izale etmek. Evet çünkü Yüce Rabbimiz müminleri vasfederken ne diyor? Lem, İman ettikten sonra artık bir daha kesin surette şüpheye düşmezler diyor. Rahip düşmezler diyor. Evet bu Kerim sure e, toptan olarak baktığımızda biz çok e, İslami güzel adaplara ve güzel ahlaklara e, bizleri teşvik etmekte Kardeşlerim Allah Teala'dan hidayet ve hak üzerinde bizleri muvaffak kılmasını isteriz. Evet bu surede kardeşlerim konuşma adabıları var. Ya ey ya eyühellezina amenu diyeceğiz Rabbimiz bizlere. Ey iman edenler diye giriş yapar. Bir konuşma şeyidir bu uslubudur bu. Bu adabın ifade ettiği şudur. Muhataba, muhataba alacağımız kişi, özellikle hayra, hasenata, iyiliğe, davette yönlendireceksek, davetle o kişiyi yönlendireceksek, menakibiyle, güzel yanlarıyla, faziletleriyle, üstünlükleriyle o kişi hitap edilir. O kişiye hitap edilir. Onun önünde bu bu tür güzel vasıfları anlatılır herhangi bir şahsa e, hitap edecek olduğu zaman onda bulunan güzel vasıflarla onu övmelisin yani onu onun beldesini onun memleketini onun ailesini onun kabilesini onun milletini onların işte cesaretinden bahsedersin onların cömertliğinden bahsedersin hayır ve hasenatlarından bahsedersin salih insanlar olduğundan bahsedersin eğer bu vasıflar var ise ve ondan sonra akabinde ondan istediğini ona arz edersin ama bütün bunlardan sonra eğer böyle yaparsan sana karşı o kişi gönlünü açmıştır artık kalbiyle sana karşı yönelmiştir dolayısıyla artık senin sözüne kulağını verir gönlüyle kalbiyle sana yönelir ve istediğin şeye de Allah'ın izniyle icabetidir değil mi? Yüce Rabbimiz bize bu şekilde hitap ediyor ve bizim dikkatlerimizi ediyor. daha sonra bizi sorumlu kılacağı şeylerle bizleri sorumlu kılıyor ya eyyühellezine o, ey iman edenler bunun eee Mağrasi kardeşlerim. Ya men amentum billah. Ey Allah'a iman edenler. Ve saddaqtum rasule. Onun Resulünü tasdik edenler. Ve aqrartum bil ba's ve'l hisab. Ve'l hisab. Öldükten sonra tekrar dirilmeye iman edip bunu kabul edenler. Hesabı kabul edenler ve ayıkan bil cenneti ve nahr cennete ve cehenneme yakinen iman edenler ya eyuha ladin amen uddizi zaman yurab mimus ve amen tum anna alquran min indillah ha quranin allahin indinden olduğuna iman eden insanlar müminler evet bütün bu manalar ya eyuha ladin amen u iman edenler lafzı içerisine girmekte. Daha sonra teklif geliyor, sorumluluk geliyor. <gülüyor> evet, daha sonra bu şekilde Yüce Rabbimiz hitap ederek bizim kendisine yönlenmemizi, gönlümüzü, kulağımızı ona doğru yöneltip açmamızı istiyor. Ve ondan sonra e, sorumluluklarıyla, yükümlülükleriyle bizleri sorumlu tutuyor. Bununla ilgili e, Yüce Rabbimizin kitabında birçok örnek bulabiliriz. Zırıya men hamalna ma Nuhin, innehu kana abdan şekora. Zırıya teman hamalna Nuhin. Yani Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Innehu kana abdan şekora. Yani iyi bilin ki Nuh Aleyhisselam çok şükreden bir kuldu. Nedir? Burada babaların, ecdadın salihliğini, istikamet üzere olduğunu zikrederek çocukları etki altında bırakmak. Yani bunun manası ya zurriyetel mu'mineyne selihine'llezina amenu bi Nuh. Ey Nuh'a, Nuh Aleyhisselam'a iman eden salih müminlerin zürriyeti. Nuh Aleyhisselam'a iman eden salih müminlerin zürriyeti. Allah-u Teala o zürriyeti gemide taşıdı, taşıdı Nuh Aleyhisselam ile birlikte. Evet. evet. Ya zürriyete haulâil fudalâ. Ey fazilet sahibi. insanların evet zürriyetleri diye Yüce Rabbimiz bu şekilde bir hitap eder. Kûnû şâkerîne ke ikum. Yani babalarınız gibi siz de şükredenlerden olun der. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam şükreden, çokça şükreden bir kuldu. Bakunu şakirineke nuh nuh aleyhisselam gibi şükredenlerden olun. O çokça şükreden bir kuldu. Bununla ilgili misalleri çoğaltabiliriz. Yüce Rabbimiz bu şekilde bizim dikkatlerimizi celbetmekte. Evet kardeşlerim fikirlerin, reylerin düşüncelerin kıyasların hevanın hevesin Kur'an ve sünnete öncelenmesinin yasaklılığı La <gülüyor> tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih Allah'ın ve rasulünün önüne geçmeyin diyor yüce Rabbimiz Evet neyi içerir bu? Herhangi bir işte hüküm vermede acele etmeyin der yüce Rabbimiz Ta ki Allah ve Resulü o mesele hakkında hüküm versin. Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermeden siz hüküm vermeden acele etmeyin. Bunu içeriyor. Başka neyi içeriyor? La tekulu hilafel kitabü <gülüyor> ve sünnet. Kur'an ve sünnetin hilafına bir şey söylemeyin. Kur'an ve sünnete ters bir şey söylemeyin. Bir söz yahut bir fiili Öncelemeyin. Bu hususta acele de etmeyin. Ta ki Allah'ın sözü, Resulünün sözü bilinsin bu hususta. Ta ki Allah ve Resulünün sözünü bilene kadar bir söz söylemede, bir iş yapmada acele etmeyin der. Evet. La te Hiçbir fikir, hiçbir kıyas, hiçbir düşünce, hiçbir heva ve heves Bunları öncelemeyindir. Hatta tataliu alel kitabı ve sünne ta ki Kur'an'a ve sünnete bakıncaya, öğreninceye kadar. O mesele hakkında Kur'an ve sünnette bir şey var mı diye. Evet kardeşlerim. Daha sonra yüce Rabbimiz şöyle diyor. "Vettekullah inna Allah semiun alim." "Vettekullah." Bunun manası "Hafullah. Allah'tan korkun." "Ve raqibuhu." Allah'ın sizi gözetlediğini bilin. Bu murakabeden, bu kontrolden emin olun. Ve c'alubeyne kum ve beyne adabihi vikaya. İşte bu korkuyu aranızda, sizinle ateş arasında bir koruyucu yapın. Bu şekilde sizi korusun. Bu şekilde geri durun. Onun günahlarını işlemekten geri durun. Evet, semiyun alim. Allah-u Teala nedir? İşitendir ve bilendir. Neyi işitir? Bütün sözlerimizi işitir. Değil mi kardeşlerim? Ve alimun bi muradina Bizlerin muradlarını da yani murad ettiğimiz şeyi bilir. Bu sözlerdeki muradımızı bilir. Bir size söylüyoruz ya o sözlerdeki neyi kastettiğimizi neyi hedeflediğimizi Yüce Rabbimiz bilir. Evet. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz hem niyetlerimizi hem sözlerimizi hem de yaptığımız işleri en iyi bilendir. Peki bu ayetin sebebi nüzulu nedir kardeşlerim? Bu ayeti kelime neden nüzül etmiştir? Ya iyyuhalladine amenulatu kadimu veyne yede illahi ve rasulihi Ayetin sebebi nüzulu nedir ve kimin için inmiştir? Belki garipsiyeceksiniz. Bu ayeti kelime bir de aynı şekilde ya ey gühelledeni la tarfa iman edenler seslerinizi evet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin üzerine yükseltmeyin ayeti kelimesi Ebu Bekir ve Ömer hakkında nuzul eder arkadaşlar Ebu Bekir ve Ömer yani sahabeden e, çok az bilinen şöhreti az olan herhangi bir sahabe değil en büyükleri hakkında nuzul etmiştir. Bukhari'de gelen hadisinde beyan ettiği gibi kadima rekbun min beni temim nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir grup, bir kafile bir atlı, bir suvari grubu gelir bir topluluk gelir Allah Resulüne Ebubekir der ki kaka ibnu ma'bed ibnu zurareyi emir kıl der ey Allah'ın Resulü. Ömer de der ki akra ibnu Habis emir olsun der. Ebubekir der ki sen benim hilafımı iste ya bana muhalefet etmek istedin der. O da der ki hayır ben sana hilafet et yani muhalefet etmek istemedim der. Ve tartışırlar ve sesleri yükselir. Radiyallahu anhu. Ve dolayısıyla ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ayete iner. Peki bu sebebin huzurdan bizim istifade edeceğimiz taraf nedir kardeşlerim? Tabi bu ayeti kerime Ebu Bekir ve Ömer hakkında inen bir ayeti kerime. Ve ikisi de ümmetin en hayırlı sahabeleri, en hayırlı insanlar. Ebu Bekir ve Ömer'den daha faziletli var mı? Önce Ebu Bekir sonra Ömer geliyor değil mi? O zaten hilafetteki Tertip de onların üstünlüğünün tertibi Ebu Bekir ve Ömer gibi büyük bir sahabe hakkında bu ayeti kelime nuzul eder iner kardeşlerim ee, ya dikkat ederseniz burada bir muhalefet yok yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrine muhalif davranmamışlardır Peki ne yapmışlardır? İnnemâ taqaddemâ bi kavlin ve fi'lin. Önüne geçmişlerdir. Daha önce söylemişlerdir. Sözleriyle yahut fiilleriyle Allah Resulü bir şey söylemeden, o kelimesini, o cümlesini söylemeden onlar öne atılmışlardır. Feceâhum kavluhu ta'ala vettakullâhe innallâhe semîun alîm. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah hem duyandır hem de işitendir. Ve daha sonra tehdit gelmiştir. Nedir bu tehdit? Amellerin düşürülmesi tehdidi gelmiştir. İptal olması tehdidi gelmiştir. En tahbata amalukum ve entum la teşkurun. Siz farkında olmaksızın amelleriniz düşer tehdidi gelmiştir. İptal olur tehdidi gelmiştir. Eğer bu muhalefet içermiyorsa ve buna rağmen böyle bir ayet-i kerime nuzul oluyor ise dolayısıyla birisi Allah'ın emrine, Resulullah'ın emrine evet bilerek amden muhalefet etmeyi kastederse durumu ne olur? Bunu da herkes kendi nefsine sorsun kardeşlerim. Evet bu şekilde ayetleri e, alarak cümle cümle gidiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bir söz var kardeşlerim. Allah Resulü Muaz'ı Yemen'e göndermiştir. Yemen'e gönderdiğinde subhanallah ne kadar gariptir ki o sahih olan o rivayet alınmaz. Takdim o. Sen kitap bir kavme geliyorsun onları çağıracağın ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına kelime-i tevhidle davete başlamanın gerektiğine dair bu rivayeti kimse zikretmez ama hevalarına herhalde uygun geldiği için tirmizi rivayeti zikredilir sabit olmayan o rivayeti zikredilir tabi tevhidle her, alakası olmayan bir rivayet Yemen'e gönderdiği zaman "Bima tahkumun" der. Allah Resulü kendisine "Ne ile hükmedeceksin?" deyince "Kale bi kitabillah taala." Allah'ın kitabı ile der. "Kale sallallahu aleyhi ve sellem, tecid Allah'ın kitabında bulamazsan belki bir sünneti Resul'idir." "Kale sallallahu aleyhi ve sellem, "Fe sünnette de bulamazsan." deyince "Kale eshtehiyu ra'yi." "Rayım ile ihtar ederim. Görüşüm ile ihtar ederim." deyince "Fe darabe fi sadrihi, sabrına göğsüne vurur." Berke elhamdülillahi lezi vaffaka rasulü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lima yurdi sallallahu sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve Rasulullah sallallahu razı edecek şekilde onun elçisini muvaffak kılana muvaffak kılan Allah'a hamdolsun der. Allah Allah Resulü aleyhisselam. Bu hadis sabit bir hadis değil kardeşlerim. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Sünelinde, Tirmizi ve Gayrisi rivayet etmiştir. İsnadında el Haris İbni Amr adlı bir ravi vardır. Bu ravi de meçhul tanınmamakta. Ee, ve aynı şekilde bu hadisi mürsel bir hadis olarak e, illetlendirmiştir Tirmizi. Daha sonra hadisin akabinde Tirmizi şöyle der. Bu hadisi ancak bu yönüyle biliriz der ve leyse isnaduhu indi bi muttasil isnadı bana göre muttasil değildir der darakut ne ise el murselu asah der bu hadis merfu bir hadis değildir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ref edilmesi caiz değildir mürsel rivayettir bu daha doğrudur der dolayısıyla Bukhari de e, tarihul kebir de aynı şeyi ifade etmiştir Albani de silsilatü ve hadifu zaifede bu bilgileri bizlere aktarır. <gülüyor> evet kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fauka savtun nebi. Ey iman edenler seslerinizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üzerine yükseltmeyin der. Müce Rabbimiz. İlim ehli iki vecihte değerlendirir bu ayeti kerimeyi. Ennel menhi anhu huva raf'u s-savtil ma'hud indenler. İnsanların alışa geldiği sesin alışılmışın dışında sesi yüksek söyleme, yüksek bir sesle hitap etme derler ilim ehli. Neden? İnsanların alışa geldiği sesten daha başka bir sesle hitap etme nezaketsizliktir kardeşlerim. Saygının olmamasıdır, saygısızlıktır. Sesin alçaltılması ise yükseltilmemesi ise tazimin ve saygının gereklerindendir. Dolayısıyla manasıdır. La taklifu. Kabalık yapmayın. Lahu fil hitab. Onunla konuştuğunuzda kabalık yapmayın. Ve la terfau asvatakum. Seslerinizi de yükseltmeyin. Onun indindeyken, onun yanındayken. İkinci veci, ikinci yön ise And yukunul al men'u Çok fazla konuşmayın der İbn Mehle. Bağırarak, çağırarak Alimler der ki her ikisi de muarattırdır. Hem sesin alçaltılması gerekir, yükseltilmemesi gerekir ki bu sevginin, hürmetin, saygının gereğidir. Hem de çok konuşulmaması gerekir der. Ve devam eder Yüce Rabbimiz وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ li لِبَعْد Birbirinize bağırdığınız gibi, birbirinizi çağırdığınız gibi Allah Resulü'ne yüksek sesle bağırmayın der Yüce Rabbimiz. Yani onu çağırmayın. Ne şekilde? Kemal يُنَادِ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Birbirimizi, birbirinizi çağırdığınız gibi ona seslenmeyin. Ya Muhammed, ya Muhammed diyerekten onu çağırmayın. Ne deyin ona? Ya Nebi Allah deyin. Ya Resul deyin. Evet kardeşlerim bu Allah Resulü ile olan adabı Yüce Rabbimiz <Gülüyor> bizlere öğretmekte. Ee, peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı sonrası kabri başında toplanıp seslerini yükseltip gürültü yapanlara ne demeli? Ne demeli? Ölmedi, ölmesi yani vefatı sonrası kabri başında ilim ehli diyor ki la yecuzu ve la yelik. ne caizdir ne de layıktır derler. Bu insanların ellerinden tutulup seslerinin kabri başında dahi olsa yükseltmemeleri gerektiği onlara öğretilmesi gerekir. Bir rivayet var. Biz tabii ehli sünnet evli sünnet kardeşlerim, lehlerinde de olsa, aleyhlerinde de olsa ne yaparlar? Söylerler, beyan ederler. Sahihse sahih, zayıfsa zayıf. Senedini bulamadığımız bir rivayet var. Emirül Mü'minin'den gelir Ömer radıyallahu anh'dan, Emer bin Hattab'tan. İki kişiyi görür Peygamber sallallahu aleyhi ve seslerini yükselten iki kişiyi görür. Gelir kendilerine der ki: Etederiyane, ayna entuma. Biliyor musunuz? Siz neredesiniz? Karu ve daha sonra şöyle der: Min ayna entuma. Bakar ki onların şekilleri, şemayetleri e, Medine'lileri benzemiyor. Siz neredesiniz? Deyince, Kalı, nahrnu min taif, deyince, onlar da: Kalı leu kuntuma min ahlil Medine, le aujatukum'a darban. Eğer Medine ehlinden, Medine'li olsaydınız, sizi dayaktan canınızı acıtmıştım der. Ömerladı, Allah anı. Gerçi bu rivayetin senedini bulamadık, bunu da beyan ediyoruz. İbnü Kesir bunu zikrediyor ve daha sonra şöyle der İbnü Kesir: "Vakale ulama yukrahu raf'u savti inde kabrihi sallallahu aleyhi ve sellem." Allah Resulü'nün kabrinin başında sesin yükseltilmesini evet ilim ehli e, hoş görmemiştir. Kema kana yukrahu hayatında nasıl sesin yükseltilmesi doğru değil ise kabri başında da sesin yükseltilmesi doğru değildir der ve devam eder لَاَنَّهُ hayyan, ve وَف۪ي kabrihi sallallahu aleyhi ve sellem daimen çünkü o hem hayatta iken hem de kabrinde iken evet, dünyanın sonuna kadar daimen ebeden muhteremdir yani ihtiram edilmesi gerekirdir evet ne diyor ayeti kerimede? fark etmek sizin, hissetmek sizin. Amelleriniz düşer diyor değil mi? İptal olunur diyor. Peki, kişi farkına varmadan günah yazılabilir mi? Farkına varmadan günah yazılabilir mi kardeşlerim? Farkında değiliz, günah yazılıyor. Evet, bu olabilir. Çünkü hadiste de geldiği gibi ve innel abde la yetekellamu bil kelime kul diyor min sakhati <gülüyor> Allah'ı öfkelendirecek Allah'a gazaplandıracak bir kelime söyler de la yulqi <gülüyor> ile balen. Önemiyet vermediği bir kelime. Önemiyet vermez o kelimeye. Ben yani düşünmez de devam ediyor. La yulqi laha balen yehvi biha fi cehennem. Kendisi o kelime sebebiyle cehennemin içine düşer diyor. Kendisi o kelime sebebiyle cehennemin içine düşer diyor bu Bukhari rivayeti kardeşlerim yine aynı şekilde bir başka hadis-i şerifte öyle de içinde ne olduğu belli olmayan bir söz söyler de kardeşlerim bu dilin adabı çok önemli şeyler bunlar her gün yaşadığımız olaylar her gün konuşuyoruz en fazla dilimizi oynatıyoruz Evet en fazla dudaklarımız, dilimiz konuşuyoruz devamlı surette. İyi de konuşuyoruz, kötü de konuşuyoruz. İnnel abde le yetekellemu bil kelime. Muhakkak ki kul bir kelime söyler diyor. Ma yetebeyyenu fîhe. Dikkat etmez, araştırmaz da o kelimenin içerisinde ne var, ne söyledim Yezillu zillu bihâ nar Ateşin içerisine kayar diyor. Abad Doğu ile Batı'nın uzaklığından uzaklığı kadar Doğu nerede Batı nerede Evet o kadar uzak bir ateşin içerisine kayar diyor buhar ve Müslim'de gelen cemaatti. En tahbata amelukum ve en teşurun Evet amelleriniz düşer ama farkında olmazsınız diyor cenab Amelleriniz düşer ama farkında olmazsınız. bu masiyet, bu günah yani bu mümini Yüce Rabbimiz Müslüman'ı sakındırıyor. Yani konuşacağın zaman düşün diyor. Her ağzına gelen şeyi söyleme diyor. Çünkü dikkat etmezsin Allah'ı kızdıran bir söz söylersin, bir kelime söylersin. Dolayısıyla böyle bir şeyle Yüce Rabbimiz bizi tehdit ediyor. Peki amelin düşmesi yani amel düşüyor. Bu kişiyi Küfre de götürebiliyor mu bu amelin düşmesi? Yani kişi hissetmeden farkında olmaksızın küfre de düşebiliyor mu acaba? Farkında olmaksızın, olmaksızın günaha girebiliyor. Yani cehenneme giriyor. Cezasını çekip çıkıyor. Deminki meselede ateşte devamlı kalma meselesi yok. Yani küfretmedi demin. Ne var günahı sebebiyle yıkanacak, temizlenecek. Peki küfre düşebiliyor mu hissetmeden kişi? İlim ehli diyor ki küfre düşmez diyor. Çünkü Müslüman diyor farkında olmaksızın kafir olmaz. Doğru. Kişi küfri bir amel işleyebilir, şirki bir amel işleyebilir. Hissetmeksizin bunu işleyebilir. Ama İslam dairesinden hissetmeksizin, farkında olmaksızın İslam dairesinden çıkmaz. Aynı kafirin hissetmeksizin Müslüman olamayacağı gibi. Kafir hissetmeden Müslüman olabilir mi? Kayıtsız, yani kasıtsız, niyetsiz, kalbinden öyle bir niyet, öyle bir İslam'a girmeyi kastetmeden nasıl İslam'a giremiyorsa kişide küfrü kastetmeksizin, küfrü e hedeflemeksizin İslam dairesinden yani his, hissetmeden farkında olmaksızın ne yapmaz? İslam dairesinden çıkmaz. Evet kardeşlerim devam ediyoruz. Teeddübu sahabeti radıyallahu anhum bade nuzulul ayeti ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ayeti kerime nuzul ettikten sonra indikten sonra sahabenin adabına bakalım. Ömer'in tavrına bakalım ve ashabın tavrına bakalım. Ömer radıyallahu anhu fekane la yakadu yusma lahu savtun inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Ömer'in artık sesi duyulmaz olur diyor sahabeler. Bu ayeti kerimenin nuzulünden sonra fekane la yusma yu, la yusmiu Rasulullah. Allah Resuluna işittirmez. Yani hiçbir şey yani duymaz da Allah Resulü. Hatta iste fima hu Allah Resulü sorardı ona. O derece Ömer radıyallahu anhu bu ayeti kerime ile kendisini ne yapmıştır? Ee, e, bu ayet ile ayetle kendisini e, mukayyet kılmıştır. Yani e, bu ayetin emri altına girmiştir. Diğer sahabelere gelince diğer sahabeler çekiniyorlardı kardeşlerim. Yani çekinebilecekleri en son sınırla Yani Allah Resulü'nün sorduğu sorulara cevap vermekten çekiniyorlardı. Ki Allah Resulü onlara soru soruyordu. Ve sahabeler de bunu biliyorlardı. Bugün hangi gündü? diye bir soru sorar. Mesela Buhar'da gelen rivayette geldiği gibi. Ve onlar hangi gün olduğunu biliyorlardı. Ki nahr yani günü, bayram günü, kurban günü ama buna rağmen Allah Resulü ile olan adapları ona olan sevgisi, sevgileri ve saygıları sebebiyle o günün hangi gün olduğunu söylemiyorlardı. Ne diyorlardı? Allahu ve Rasuluhu alim. Allah ve Resulü en iyi bilendir. şeklinde cevap verir. Allah Resulü yine "Eyü şehrin herde Bu ay hangi aydır? Eyü beledin herde Bu hangi beldedir?" diye sorduğunda sahabe yine "Evet. Konuyla ilgili hadis-i şerif de var. Akasurati akasurati salatu em nesita ya Rasulullah Allah Resulü biliyorsunuz namaz kılar 4 rekatlık yahut 2 rekatlık 4 yahut 3 rekatlık 4 rekatlık bir namazı 2 rekat kıldılar. Evet bu Buhari Müslim bir aytı muttefekun aleyh zul yedein lakabıyla anılan bir sahabe bilirsiniz. Eee Cemaatte Ebubekir vardır, Ömer vardır ve büyük sahabeler vardır. Hepsi <gülüyor> çekinmişlerdir, korkmuşlardır. Konuşamazlar Allah Resulü iki rekat kılınca. Ve o zülye değil, la ile anılan o kişi çıkmıştır ve konuşmuştur. Namaz mı kısaldı yoksa sen mi unuttun ey Allah'ın Resulü diyerekten? Ya bu Mufaddel'in Semane tefsirinde bakın ne der kardeşlerim. Der ki: "Le annahum lam yakunu ya'lemu min kadrihi ve izama haqqihi ma kano Onların o diğer sahabelerin bildikleri ne biliyorlar? Allah Resulü'nün kadrini biliyorlardı. Allah Resulü'nün azametini biliyorlardı, yüceliğini biliyorlardı ama o bilmiyordu. Dolayısıyla iğre atıldı ve onların önüne geçerek böyle bir soruyu yönlendirdi. Evet, bir sahabe var. Bu sahabeler arasında ismi Sabit bin Kays bin Şemmas adlı bir sahabe, saygın bir sahabe, ama yüksek sesli ve La terfa'u aswa takum fauka sautin nabi ayeti indiği zaman zanneder ki bu ayeti kelime onun hakkında inmiştir. Sesi yüksek bir sahabe. Ee, gelen rivayette Bukhar'da gelen rivayette Allah Resulü onu arar Sabit bin Kaysa arar bir sahabe der ki ben onun nerede olduğunu biliyorum ey Allah'ın Resulü der ve ona gelir onu oturmuş olarak bulur evinde başını da başı da böyle öne düşmüştür der ki senin bu halin nedir ya sabit der ki şer kötülüktür şerdir çünkü o o sabit yani üçüncü şahıs gibi bahseder sesini Allah Resulü'nün sesinin üzerine yükseltir dolayısıyla amelide düşmüştür der gitmiştir batıl olmuştur ve dolayısıyla ateş ehlindendir der o kendi kendine ve bu adam o haberini getiren adam gider Allah Resulü'ne olanları anlatır meseli izah eder. Faqala <gülüyor> Musa raviler ki feraca ileyhi el marrate el ahira bi besharetin. O sahabe o Sabit bin Kaysa gelir ve müjde ile gelir. Fe ahbarahu ennehu qala fe bi besharetin azime büyük bir müjde gelir iza bi leyhi fe kul lahu Allah resul ki ona ona git inneke lesten min sen ateş ehlinden değilsin. وَلَاكِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Ama sen cennet ehlindensin der. Bu sahabe hakkında. de gelen bu sahih rivayette yemame günü şehit olur. Sabit i̇bn Kays. Evet Allah Resulü kendisi hakkında ni raculi Sabit İbn-i Kays i̇bn Şemmas. Ne güzel insandır der Allah Resulü. O sahabe hakkında. Evet yine Müslüm'de gelen rivayette bu kişi kardeşlerim Sabit bin Kays bin Şemmaz Ensar'ın aynı zamanda Hatibi'dirdi. burada şuna da dikkatinizi çekelim bu saygın sahabe cennetle müjdelenen bu sahabi kardeşlerim Sabit bin Kays radıyallahu anhu cennet ehlinden olmasına rağmen çirkin bir şekli vardı güzel bir hilkate sahip değildi Çirkindi. O derece çirkindi ki, çirkin di ki, çirkin bir surete sahip di ki, hanımı kendisinden talak talep eder, hal etmesini talep eder. Yani onu boşamasını ister. Beğenmez kocasını. Çirkin bir kocası vardır. Allah Resulü kendisinden Sabit bin Kayısın vermiş olduğu mihir olarak vermiş olduğu o bahçeyi verir misin deyince veririm ve bu şekilde ayırır ve bu şekilde onların arasını ayırır onun sana vermiş olduğu bahçeyi sen ona geri veriyor musun kadın bunu talep ettiği zaman kardeşlerim kadın boşanmayı talep ettiği zaman ne yapıyor almış olduğu mihri de geri iade ediyor bu neye delalet ediyor kardeşlerim neyin delili bu Evet. Kişi ne kadar da çirkin olursa olsun ama derecesi yüce Rabbimizin katında yüksek olabiliyor. Vele abdü'l mu'minun hayrin hayır hayrun min müşrikin ve Mümin bir mümin bir kul evet müşrikten daha hayırlıdır. Velev ki o müşrik sizin hoşunuza gitmiş dahi olsa diyor yüce Rabbimiz. En erkemekum indallahi ettakakum. Allah katında en değerliniz ondan en fazla takvalı olanınızdır diyor, değil mi? Evet. Peki amelleri düşüren? Amelleri düşüren şeyler nedir kardeşlerim? Diyor ki farkında olmaksızın amelleriniz düşer. Peki nedir bu amelleri düşüren şeyler? Bunların başında Allah'a şirk gelir. yüce Allah'a ortak koşma gelir. Ona denk tutma gelir, ona eş tutma, benzer tutma gelir. Evet. ولقد أُوحِيَ إلَيكِ وإلَى الَّذينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا Ne diyor? Sana vahyolundu. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ Ve senden öncekilere vahyolundu. Ne diye? لَئِنَّ أَشْرَكْتَ Bunu yüce Allah peygamberine hitaben söylüyor. Eğer sen şirk koşarsan layahbaten amel mutlaka abelin düşecektir. Amelin mutlaka iptal olacaktır. Heba'en mensura. Ve la tekunanna min el kaybedenlerden olacaksın. Yine başka bir ayet-i kerimede <sil être> anhum <bundlestanbul> Eğer onlar şirk koşarlarsa yapmakta oldukları düşer. Der yüce Rabbimiz. Demek ki şirk yapılan bütün hasenatları götürüyor kardeşler toz duman haline getiriyor. Ne kadar da ihsan sahibi olursa olsun, ne kadar da iyilik edersin, ne kadar da ibadeti olursa olsun şirk ameli götürüyor, düşürüyor. Bitiriyor her şeyi. Devine bir şey bırakmıyor. Şirkten sonra takip eden ikinci olarak ne var? Riya. Gösteriş. Görsünler, duysunlar diye yapılan işler. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ben ortakların ortaklıklarından en mustagni olanı Yani ihtiyacım yok. Her kim bir iş yapar da onda benden başkasını ortak kılarsa onu da ortağını da terk ederim diyor. Onu da şirkini de terk ederim diyor. Müslim'de gelen hadis-i şerifte. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِيْبَادَةِ رَبِّهِ اَهَدَىٰ Kim Rabbi ile kavuşmayı ümit ederse salih amel işlesin. Ve ve la yuşriku bi ibadeti Rabbi hadd. Rabbine olan ibadetinde kimseyi de ortak koşmasın. Yani o ibadetten kimseye bir cüz bir pay vermesin. Evet hadiste sizin hakkınızda en çok korktuğum şirkul askar der Allah Resulü. Küçük şirktir der. Hal o meshrikul askar <gülüyor> ya Resulallah. Küçük şirk nedir deyince der ki El riya riyadır. Görsünler diye yapılan ameldir Yakulullahu azze ve celle lehum al Allah azze ve celle kıyamet günü o riya yapanlara der ki ida e, yuziya'n nasu bir amalihim insanlar amellerine karşılık aldıklarında alacakları vakit bu اِلَى الَّذ۪ينَ kuntum تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا İşte dünyada o riya yaptığınız insanlara gidin bakın bakalım. فَالْضُرُوا Bakın bekleyin. هَلْ تَجْدُنُ عِنْدَهُمْ cezaen, Onlar da bir karşılık bulacak mısınız? Dolayısıyla Ahmet'te gelen Ahmet'in Müslüm'üne gelen sahih rivayette de bu şekilde duyurulmakta. Evet şirk riya Üçüncü olarak اَلْمَنُوا الْاَذَا Başa kapmak, minnet altına almak Sana şöyle yaptım, böyle yaptım ha. Ve incitmek Verilen sadakadan dolayı Yapılan yardımdan, iksandan dolayı Başa kapıp incitmek Çok güzel bir ayetlerin hepsi çok güzel Fakat bunu çok güzel anlatan bir ayeti kerime var Yüce Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor ya ayyuhallazina amanu la tuttiru sadakatikum bil vel ede. Arkadaşlarımız mutlak bu ayet-i kerimeyi burada sizlere okumuştur. Ey iman edenlerden, la tuttiru sadakatikum. Sadakatikum sadakalarınızı iptal etmeyinler. Ha boşa gitmesin. Bil manni vel ede. Minnet altında alarak ve eziyet ederek, inciterek sadakalarınızı boşa çıkarmayınler. Kenne li yunfiku ma lahu ria'ennas. Nasıl boşa çıkıyormuş? insanlara riya eder insanlara riya ederek malını infak eden kimse gibidir. Ve la billah. Allah'a da iman etmez. ahir, ahirete de iman etmez. Semetlehu diyerek devam ediyor yarabbimiz. Onun hali bir kayanın haline benzer. Üzerinde biraz toprak var diyor yüce Rabbimiz Derken şiddetli bir sağanak inmiş. Onu da yalçın bir kaya haline getirmiş. Öyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Bakın buradaki benzetme nasıl? Bilmiyorum dikkatinizi Hı. çekti mi? Yani çok güzel bir şekilde Yüce Rabbimiz burada teşbih eder. Bu buna bir misal verir. Yani yapılan iyilikler kardeşlerim başa katmayla, eziyetle inciterek, riya ile amelin sevabını nasıl götürüyor? Bakın Amel sahibini Yüce Rabbimiz bir taşa benzetir. Yani bir kayaya benzetir. Amel sahibini. Ameli ise nedir? Sadakadır. Ameli ve sadakası özür dilerim. Ameli ve sadakası burada toprağa benzetilmiştir. Yani o kayanın üzerindeki toprağa benzetilmiştir. Onun başa kalkması, incitmesi, riyası, Ezası ise sanak yağmura benzetilmiştir şiddetli yağmura benzetilmiştir o şiddetli yağmur indiği zaman o toprağın üzerindeki Neyi o, o Kayan üzerindeki toprağı ne yapar götürür ve toprağın hepsi gider yani aynı başa katmanın incitmenin eziyetin Efendime söyleyeyim amelin sevabını götürdüğü gibi. İlim ehli bunu başka bir şekilde de anlatır. belki malını, mülkünü efendim söyleyeyim, iyiliklerini infak eden kimse ama riyâ ile infak etmiştir. İnsanlar duysunlar diye bunu yapmıştır. Yahut el-mennânu ledî yamunlu biha başa kakarak bunu yapan kişinin misali ya sadakayı verip arkasından eziyet veren kişinin misali der ki ke haula'i kullu haula'i İşte bütün bunlar karaculun zannı en el haceru allazi turab turbatan salihatan lil budri fe bedara fi't turab Zann eder ki o kişi bu toprağın bu taşın üzerindeki bu toprak mahsul veren efendime söyleyeyim buğdayın ürünün Tohumun ekileceği bir torap, bir toprak olarak zanneder bunu der. Turak olarak zanneder, toprak olarak zanneder. Ve der ki, valla yalınla en Onun altında bir kaya olduğunu da unutur der. Ve ekinini güzel bir araziye ektiğini, mahsul veren bir araziye ektiğini sanar der. Nebat veren, bitki veren. Ama şiddetli yağmur geldiği zaman toprağa da götürmüştür. O Ekinleri de o he, tohumları da götürmüştür. Aynı şekilde başa kalkmak der, eziyet etmek, ziya görsünler ve duysunlar diye yapılan amel de amellerin sevabını bu şekilde götürürler der ilimehle. Evet kardeşlerim amelleri düşüren bir başka e, şey terkü salatil asır. İkindi namazının terki. Biliyoruz. Men terke Salat Asri fakat habata habita av habata amelu. Kim ikinde namazını terk ederse ameli düşmüştür der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadisi biliyorsunuz. Ehlini ve malını zayı etmiş gibidir der. İnsanlar insanlar belki terk etmezler de fakat geciktirirler. Vaktinden geciktirirler meşguliyeti yahut bir takım meşgaleleri öne sürerek ruhsatı arkadaşlar hiçbir zaman bırakmayın. Özellikle ruhsatların izin verildiği zamanlar. Zaten ruhsatlar izin verildiği zamanlar. Yolcusunuz. Namazı cem edin. Cem etmeye çalışın. Ben böyle deniyorum. Her ruhsatı terk ettiğimde ondan sonra onu yapmakta zorlanıyorum. İspanallah. Diyorum ki bugün vakit geniş. Yolculuk esnasında. Öğlenle ikindiye cem miyim diyorum. Camide yahut bir yerde zamanı gelince kılarım diyorum. Bir meşgale çıkıyor. Zor namaza yetişiyor. Yani o ruhsatları o verilen bizim kolaylığımız için verilen o ruhsatları bana da hocaların bir tanesi evine gitmiştim. Dedi ki Abdurrahman dedi. Sen dedi misafirsin dedi. Ee, dedi kıl dedi vallahi dedi ruhsatları ne zaman terk ediyorum o zaman dedi zor duruma düşüyorum dedi güzel Rabbimizin bir nimeti bu ruhsatlar evet kardeşlerim dolayısıyla o öğlenle ikindiyi o cemetle ruhsatını almıyor özellikle soğuk kış vakitlerinde gündüzün kısaldığı o vakitlerde o namazı eda etmiyor daha sonra akşamdan sonra yahut yasadan sonra o namazı kılmak zorunda kalıyor evet ruhsatın terk edilmesinin maliyeti. Allah üzerine yemin etmek kardeşlerim, Allah üzerine yemin etmek amelleri düşürüyor. Ebu Davud'un süneninde sahih bir senetle gelen rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle der. Allah Resulü'nü duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki beni İsrail'den Gayretli iki kişi vardı. Bir tanesi günahta gayretli, bir tanesi ise ibadette gayretli. İbadette gayretli olan diğerine devamlı surette günah üzerinde görüyordu ve diyordu ki bırak artık, bırak artık. Ve bir gün yine onu günah üzerinde görünce der ki bırak artık. Hasatta bulunur. O da der ki: Beni de Rabbimi de sen bıraktır. Beni Rabbimi bıraktır. Bırakın yani bizi. Benim üzerime kontrol edici olarak mı gönderildin der. Feqala vallahi la yaghfirullah lek. Allah yemin olsun ki diğeri o abid o ibadette gayretli olan Allah yemin olsun ki der Allah seni affetmeyecektir. Ben sana nasihat ediyorum. Sen de geliyorsun bırakmıyorsun. Allah Allah'a yemin olsun ki Allah seni affetmeyecektir der. Yahut seni cennete sokmayacaktır der. Zamanı gelir ervah kabzolunur. Ruhlar kabzolunur. Allah-u Teala'nın indinde toplanılır. İkisi de toplanılır. Getirilir. İbadette iştihad edene Yüce Rabbimiz der ki sen git götürün bunu ateşe atın der. Diğer taraftan o günahkar kişiye de bu kişiyi götür onu rahmetimle cennete soktar Yüce Rabbimiz. Ee, Ebu Hureyye diyor ki kardeşlerim bu rivayeti rivayet ettikten sonra velledi nefsi bi yedi le tekelleme bi kelimetin o bakat dünyahı ve ahireti. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki o kişi öyle bir kelime kullandı ki öyle bir kelimeyi konuştu ki o kelimeyle hem dünyasını hem de ahiretini helak ettiler, mahvettiler. Bu hadisi Ebu Davud Sünen'de rivayet etmiştir kardeş. Yine buna benzer bir rivayet bir kişi başka bir kişiye Der ki Allah'a yemin olsun ki der vallahi vallahi la yaghfirullah la yaghfirullah li fulan. Allah'a yemin olsun ki Allah şu kişiyi affetmeyecek der. Bunu diyen yüce Rabbimiz de der ki Mendledi teala benim üzerime yemin eden kim der. Ala laqfir Ya o kişiyi affetmeyeceğim diye. Üzerime yemin eden kim der. Fe inni kad li fulan ve ahba tu ben o kişiyi affettim, senin de amelini düşürdüm, der. Ebu kema kale sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsi hadiste. Evet. E, kardeşlerim, beş oldu. Amelleri düşünenlerden bir tanesi de Allah'ın üzerine yemin etmek. Altıncısı, takdimül ara vel ahva alel kitabü ve sünni. Ayette de geldiği gibi, Hevanın, hevesin, fikirlerin, kıyasın, Kur'an'ın ve sahih sünnetin önüne geçirilmesi. Evet, Hucurat Suresi'nde açıklamakta bulunduğumuz bu sürede, bu surenin başında geldiği gibi. Ee, bir noktaya daha işaret edeyim. Ondan sonra dersimize son verelim. Daha sonraki haftalarda inşallah Rabbim nasip etsin, devam ederiz. tabi e, fazilet sahibi insanların indinde, ilim ehlinin indinde onlarla konuşurken sesin yükseltilmemesi gerekiyor. Ama hacete binaen bazı yerlerde de sesin yükseltilmesi gerekiyor. E, ayet-i kerimeyi hep birlikte okuduk, duyduk. Urva ibn Mesud mes'udu takafi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Asabını anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olan beraberliklerini anlatırken اِذَا تَكَلَّمُوا خَفَدُوا أَصْوَاتَهُم der. Konuştuklarında seslerini alçaltırlardı. خَفَدُوا Alçaltırlardı seslerini. اِنْدَهُ Onun indinde, yanında. وَمَا يَحُدُّونَ اِلَيْهِ النَّذَرَا تَعْزِيمًا لَهُ Onu tazim için yüzüne dikkatli bir şekilde bile bakmazlardı der. Şimdi birisinin böyle gözünün içine baktığın zaman bir de birisi böyle gözünü ne yapıyor? Aşağı doğru indiriyor. Bakmıyor. Demek ki ashab Allah Resulüne olan tazimlerinden onu yüceltmeleri sebebiyle Allah Resulünün yüzüne, yüzüne dikkatli bir şekilde, devamlı bir şekilde bakmıyorlardı. Bu kadar gelen bir ruhayette. Lokman Aleyhisselam da Wadud min Sautik çocuğuna nasihat ederken oğluna sesini alçaltır. inne en kral asuatı la Sautul Hamir seslerin en çirkini kimin sesi? Merkebin sesi. Seslerin en çirkini Merkebin sesi. Ve bu kardeşlerim kafirlerde dahi alışkanlık haline getirilmiş bir durumdu. Kafirler de bunu bu şekilde o. Mekke müşriklerini kastediyor. Ee, Umayye i̇bn Halef kafir birisiydi. Sa'd İbn-i şöyle der. Sa'd İbn-i Muğaz sesini yükselttiği için, Ebi Cehil üzerine sesini yükselttiği için La tarfasavtik sesini yükseltme der. Ya saat ey saat, Ala Ebil Hakem Ebil Hakem'in üzerine sesini yükseltme. Çünkü der, o bu vaadinin ehlinin seyidi efendisidir der. Peki sesin bazen ihtiyaca binaen yükseltilmesine dair ihtiyaca binaen bununla ilgili birçok rivayetler var. Bunlardan bir tanesini e, söyleyelim. Müttefekun Aleyh hadisinde de geldiği gibi Bukhari Müslim'in rivayetinde geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer esnasında geriye kalır. Allah Resulü ile gittiğimiz bir seferde der Abdullah İbn Amr radıyallahu anhu Allah Resulü geride kaldı der. Feedrek فَأَدْرَك, feedrekena bize yetişti. Namaz vakti girmişti der. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımız üzerine meshediyorduk der. Fenada bi'ala savtihi en yüksek sesiyle hitap etti. Nidada bulundu. Fena'da, nidâde bulundu. Dedi ki, <gülüyor> Ateşten o topukların haline yasaklar olsun dedi. Kaç kere? İki kere yahut üç kere. Evet, buna benzer yerlerde, tembihin gerektiği yerlerde, ehemmiyetli, önemli yerlerde sesin yükseltilmesi ne yapılmıştır kardeşlerim? Ee, teşvik edilmiştir. Yine, Abbas radiyallahu anhu Huneyn günü evet yüksek bir sesle sesini duyurmak için aynı ashabu semura yani ensarı kast ederek sesini yükselterek böyle bir hitapta bulunmuştur. Diyorum bugünkü dersimize burada e, noktayı koyuyoruz. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle amel olmamızı ee, bizlere nasip ve müyesser kılsın. İnşallah önümüzdeki dersimizde Rabbim kısmet verirse burada olursak bu surenin şerhine, bu surenin tefsirine devam edeceğiz. Rabbim sevdiğinde ve razı olduğunda bizlere yardım etsin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik la ilaha illa